Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Aleykümselam. Ee, hocama şöyle soracaktım. Ee, Ramazan ayında hocam 15'inden sonra e, şafi mezhebine göre hocam cemaatle kılındığı zaman mükemmel e, namazı cemaatle kılınmıyor mı kılınmıyor mı? Muşaklılık doğasını açıktan mı okuyor yoksa Cehri mi? Evet teşekkür ederiz efendim Hayırlı akşamlar diyoruz Şafii'de vitir namazları nasıl kılınır? Cemaatle. Şafii mezhebinde vitir namazının hükmü sünnettir bu 1 rekattan 12 rekata kadar da çıkabilir Hanefi mezhebinde 3 rekattır ve 3 rekat birlikte kılınır Kıldığımız gibi. Şafii mezhebinde mesela 1 artı 2 olarak da kılınabilir. Bütün olarak da kılınabilir. 2 artı 1 yani Mescid-i Nebevi'ye yahut Mescid-i Haram'a gittiğiniz zaman böyle üçü bir arada olarak kılındığını da görürsünüz. 2 artı 1 şeklinde kılındığını da görürsünüz. Ama siz müstakil kılıyorsanız bunu 1 olarak da kılabiliyorsunuz. 3 olarak da 5 7, 9 vesaire gibi daha yukarıya çıkarmanız mümkün. Çünkü size göre nedir Şafii mezhebine göre? Vitir e, namazı sünnet bir namazdır. Hanifi mezhebinde müftabih olan görüş, yani Ebu Hanifi hazretlerinin görüşü vitir e, namazının vacip olduğudur. Ve bu 3 rekat birlikte kılınmak suretiyle yerine getirilir.